İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Merhaba Sayın Açık dinleyicileri Her cuma günü saat 14'te yayınlanan İklim Kuşağı Konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir konuğum yok. Onun yerine geçtiğimiz günler içinde benim dikkatimi çeken haberler ve konulardan bahsetmek istiyorum sizlere. Uzun zamandır röportajlarla dolduruyorduk programı. Şimdi biraz daha haberlere yoğunlaşmak istiyorum. 2-3 Haziran tarihlerinde Stockholm 50 toplantısı gerçekleştirildi. Son gününde Fridays for Future grevinin de yapıldığı toplantıda kayıp ve zararların tazminatları ve fosil yakıtların yayılmasını önleme anlaşması başlıkları altında benzer birçok toplantı yapıldı. Ebeveynlerin çocukları yaşanılabilir bir gezegen vermek amacıyla fosil çağ çağının sona ermesi çağrısı ile Parents or Future'ın bir imza kampanyası da aynı anda başlamış oldu. Mektuplarını okumak istiyorum ben sizlere şimdi. Dünyanın dört bir yanından ebeveynler, büyük anne ve büyük babalar. Ve bakıcılar olarak hükümetleri sevdiğimiz çocuklar için bir fosil yakıt yayılmasını, önleme anlaşmasını müzakere etmeye, benimsemeye ve uygulamaya çağırıyoruz. Çocuklarımızı bu dünyaya getiriyoruz. Yürümeyi, konuşmayı öğrenmelerine yardımcı oluyoruz. Ve onlara etraflarındaki harika şeyleri öğretiyoruz. Çocuklarımızın çoğu onlara teslim ettiğimiz gezegenin durumunu veya yaşamları boyunca iklim felaketinin ne anlama geleceğini bilmeyecek kadar küçükler. Ama biz biliyoruz ve ebeveynler olarak fosil yakıt endüstrisi ve dünya liderleri çocuklarımız yaşanılabilir bir gelecekten mahrum bırakırken sessiz kalamayız. İklim değişikliğine neden olan karbondioksit emisyonlarının %86'sının kaynağı fosil yakıtlardır. Fosil yakıt bağımlılığımızın dünyanın her ülkesinde çocukların zehirli hava soluduğu, fırtınalar ve sıcak hava dalgalarının şiddeti ve sıklığı artan bir şekilde vurduğu anlamına geliyor. Dünya liderleri iklim krizinin zaten burada olduğunu ve kötüleştiğini biliyor. Ve hatta konuşmalar yapıyorlar. Deniz seviyesinin yükseldiğini ve krizden en savunmasız ve en az sorumlu olanların, özellikle de küresel güneydekilerin en büyük acıyı çektiğini kabul ediyorlar. Yine de fosil ek devleri çocuklarımızın gelecekleri rayından e, rayından çıkan bir tren gibiyken yoluna devam ediyor. Küresel iklim hedefiyle uyumlu olan iki katı kadar kömür, petrol ve gaz üretmeye hazırız. Liderlerimiz bizim paramızda fosilik projeleriyle, on, projelerini onaylayıp süvansı ederken iklim davetleri hakkında konuşuyorlar. Bugünün çocuklarının gözlerinin içine bakabilecek güce nasıl sahip olduklarını merak ediyoruz. Çocuklarımızı her gece uyuturken onlara masallar anlatır, sımsıkı sarılırız. Ancak uyandıklarına karşılaştıkları hikayelerin çok geç olmadan Değişmesi gerekiyor. Yeni bir hikayeye, çocuklarımızın, çocuklarımız için yeni bir sayfaya ihtiyacımız var. Bu nedenle hükümetlere fosil yakıtın yayılmasını önleme anlaşmasını geliştirmek ve uygulamak için müzakereleri acilen başlatmaları için giderek artan bir çareye katılıyoruz ve bağlayıcı bir küresel plan ortaya koyuyoruz. 1. hükümetler arası iklim değişikliği paneli (IPCC). Ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından ana hatlarıyla belirtildiği gibi mevcut en iyi bilime uygun olarak herhangi bir yeni petrol, kömür ve gaz üretimini genişletilmesine son verilmeli. 2. Ülkelerin fosil yakıtlara olan bağımlılıklarını ve geçiş kapasitesini dikkate alarak adil ve hakkaniyetli bir şekilde mevcut fosil yakıt üretiminin aşamalı olarak kaldırılması. 3. Küresel olarak yenilenebilir enerjiye %100 erişime küresel bir adil geçiş sağlayın. Bağımlı teknolojileri ve ekonomileri fosil yakıtlardan uzaklaştırmak için destekleyin ve tüm insanların ve toplulukların özellikle de küresel güneyin gelişmesini sağlayın. Çocuklarımız daha adil ve daha iyi bir dünyayı hak ediyor. Öğrenmek, oynamak ve yaşamak için güvenli bir yer. Büyük hayaller kurabilecekleri ve gelecek için umut edebilecekleri bir yer. Temiz hava soluyabilecekleri, temiz su içebilecekleri bir dünya. Enerjinin temiz, erişilebilir ve güvenli olduğu bir yer. Ve yerli topraklara ve bilgeliyeye değer verildiği ve saygı duyulduğu ve doğayla denge içinde yaşadığımız bir yer. Çocuklarımızı seviyoruz ve onları korumak için her şeyi yaparız. Onlara yıkılmış ve tehlikeli bir dünya vermeyi reddediyoruz. Fosil yakıtları aşamalı olarak kullanımdan kaldırmaya yönelik net ve küresel bir plan, tüm çocuklar ve gelecek nesiller için daha iyi bir hikayenin ilk kısmıdır. Hükümetler çocuklarımız, çocuklarımızın iyiliği için şimdi bunu gerçekleştirmeli. Küreselde Parents for Future ekibi oldukça büyüdü ve etkili olmaya başladılar. Bu kampanyalarını imzalamak isterseniz eğer parentsforfuture.org yani ...sitesinden e, me mektup e, sayfasına girdiğinizde Türkçe'sinde bulabiliyorsunuz. E, bu hafta için, e, bu hafta için de iklim toplantıları için oldukça dolu e, geçen bir e, haftaydı. Dünyanın dört bir yanından Stockholm toplantısına katılmak için gelen iklim aktivistleri bu toplantı sonrası Bonda başlayan iklim değişikliği e, konferansına katıldılar. İskoçya Glasgow'da gerçekleşen COP26'da Parsiklim Anlaşması'nın operasyonel detaylarının tamamlanması ve böylece anlaşmanın uygulanma aşamasına geçmesinden sonra ilk kez Almanya'nın Bonn şehrinde bir araya gelen devletler Mısır'ın Şarmelşah kentinde 7 ve 18 Kasım tarihlerinde yapılacak COP27'ye hazırlanmak için 16 Haziran'a kadar müzakerede bulunacak. Toplantılar kapsamında daha önceki toplantılardan ertelenen bir dizi madde ve COP27'deki başarının belirlenmesinde kilit rol oynayacak birkaç üst düzey tartışmalı konu yer alıyor. Hükümetler bu, konu, bu süreç boyunca iklim krizine uyum gelişmekte olan ülkelere özellikle finansman konusunda yardım edilmesi kayıp ve zararların belirlenmesi gibi noktalara odaklanacak. Paris İklim Anlaşması'nın 6. maddesi olan işbirlikçi yaklaşımlar başlığı altında, delegelerin küresel emisyonlarda ge genel bir azaltma sağlamı süreci de dahil olmak üzere bir dizi unsur üzerine çalışmaya karar vermesiyle ve bu işbirliği faaliyetlerine gelişmekte olan ülkelerin uyum eylemini desteklemeye yönelik bir verginin uygulanması için önemli bir konu olmaya devam ediyor. Gündemin bir diğer önemli maddesi sera gazı azaltma hedefinin ve uygulanmasının acilen yaygınlaştırılması için çalışma programıyla ilgili konuların ortaklaşı değerlendirilmesiyle şahmeli şehitte kabul edilecek bir karar hazırlamak. Konferans şeffaflık uyum finans teknoloji ve kapasite geliştirme dahil olmak üzere Kyoto Protokolü ee, ve Paris Anlaşması kapsamında. Tüm e, uygulama konularının merkezinde yer alıyor. Çalışmalarda sahada daha güçlü eylem konusunda ilgili rehberlik sağlamak amacıyla en iyi yolu bulmaya çalışılıyor. Konferans e, 6 Haziran'da gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerdeki kayıp ve zarar konusunda bir oturumla açıldı. Çünkü biliyorsunuz bu konu biz aktivistlerin de üzerinde özellikle durduğu bir konu. Ve Ugandalı iklim aktivisti Vanessa Nakate de bu oturumda yer aldı. Konferansın açılış konuşmasında Hükümetlerin tek başına iklim krizini çözemeyeceğini biliyoruz diyen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekreteriyası, İcra Direktörü Patricia Espinosa, e, Paris Anlaşması'nın e, kabulünün ardından gelen paralıtı azaldıkça ve uygulama gerekliliği ortaya çıktıkça zor sorunların hızlı bir şekilde yanıtlanması gerektiğini bildiğini dile getirdi iklim değişikliğinin. Katlanarak ilerlediğini anlamak zorundayız artık sadece kademeli ilerlemeleri göze alamayız bu müzakereleri daha hızlı ilerletmeliyiz. Glasgow'dan sonra tam uygulama yönergeleri artık e, yürürlükte ve ülkeler iklim eylemini uygulamak ve hızlandırmak için ihtiyaç duydukları her şeye sahipler. Bu başarıya ulaşmaya yardımcı olmak için burada ele alınması gereken ana konuları aşinayız, azaltma, uyum, kayıp ve hasar ve finansman e, ayrıca da uygulama araçları. Dengeli bir anlaşmaya ulaşmak için bu alanların her birinde acilen siyasi düzeyde müdahalelere, kararlara ihtiyaç olduğunu söyleyen Espinosa şöyle dedi. Bunu yapmak dünyaya doğru yönde ilerlediğimize dair net bir mesaj gönderecektir. Çünkü dünyanın Sharm el-Sheikh'te tek bir sorusu olacak. Glasgow'dan bu yana ne gibi bir ilerleme kaydettiniz? The Guardian'a konuşan Climate Analytics'in CEO'su Bill Hare şu uyarıda bulundu. Dünya felakete doğru uyur gezer gibi görünüyor. Hükümetler daha fazla önlem almanın çok zor olduğunu düşünüyor gibi. Daha zor olacak olan ise küresel ısımın 3 dereceye çıktığı bir dünyayla uğraşmak olacaktır. New Climate Institute'dan Nicholas Hönhe Avrupa Birliği yenilenebilir enerji hedeflerinde kararlı olduğu için liderliği alabilir. Böyle bir büyük üstlenicinin öne çıktığını görmek ve diğerlerini de beraberine getirmek iyi olur. Mısır'daki COP27 öncelikle uygulamaya odaklanacak ve uluslararası mevzuat, politikalar ve programlar aracılığıyla da tüm yetki alanları ve sektörlerde Paris Anlaşması'nı kendi ülkelerinde uygulamaya nasıl başlayacaklarını göstermeleri bekleniyor. Sıradaki haberi biraz endişe verici buldum. Şimdi onu okuyacağım. ABD hükümetlerinin verilerine göre dünya atmosferindeki karbondioksit seviyesi artık sanayi öncesi döneme göre %50'den daha fazla yüksek. Bu da gezegeni insanlığın e, ortaya çıkar, çıkmasından çok önce milyonlarca yıldır yaşanmayan koşullara doğru daha fazla itiyor. Karbondioksitin huzursuz edici yükselişini gören en son ölçümler gezegene ısıtan emisyonlar büyük ölçüde azaltılsa bile dünyanın hala feci bir iklim felaketine yol, e, felaketine yol e, uğrayabileceği yolundaki e, bilim insanlarının uyarılarını hala e, çıkartıyor. Hawaii'deki Scripps Oceanography Enstitüsü için karbondioksit ölçümleri yapan jeokimyacı olan Ralph Keeling, karbondioksitteki amansız yükselişi yavaşlatacak kolektif irade gücünden yoksun olmamız iç karartıcı. Fosil yakıt kullanımı artık hızlanmıyor olabilir ancak hala küresel bir felakete doğru en yüksek hızda yarışıyoruz dedi. Mayıs ayında... Hawaii Anaada'daki bir yanardağın yamaçlarında yer alan Mauna Leo gözlemevi milyonda 421 parçacık olan karbondioksit konsantrasyonunu ölçmüştü. Bu fosil yakıtların yanması ve ormansızlaşma nedeniyle karbondioksit artışındaki rekorların son halkasıydı. Sanayi devriminden önce dünyanın karbondioksit seviyeleri yaklaşık 6000 yıl boyunca yaklaşık 280 ppm'de kaldı. Bu insan uygarlığının ilerlemesi için istikrarlı bir temel sağlıyordu. Ancak o zamandan beri insanlar gezegeni yüzlerce ve binlerce yıl ısıtmaya yetecek kadar karbondioksit yani 1.1.5 ton karbondioksit saldı. Mauna Leo'da ölçümler yapan o Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne göre küresel ısınmanın birincil itici gücü olan ısıt tutucu karbondioksit emisyonlarındaki bu büyük sıçrama Dünya hızlı bir şekilde 4 milyon yıldır görülmeyen koşullara itti. Noah'nın küresel izleme laboratuvarında çalışan kıdemli bilim insanı Peter Tans, karbondioksit türümüzün daha önce hiç yaşamadığı seviyelerde. Bunu yarım e, asıldı, asırdır biliyoruz ve bu konuda anlamlı bir şey yapmadık. Uyanmamız için ne gerekiyor diye sordu. Karbondioksit seviyelerinin en son bu kadar yüksek olduğu zaman insansı maymunların ilk kez iki e, ilk kez İki ayaklarının üzerine kalktığı e, piliosen olarak adlandırılan çağdaydı. Yaklaşık 4,1 milyon yıl önceki bu dönemde konsantrasyonlar 400 ppm civarına kadar ulaşmıştı. Kuzey kutbunda ormanlar bulunuyordu ve deniz seviyesi de bugünden e, 5 ile 25 metre daha yüksekti. Araçlarımıza, evlerimize ve fabrikalarımıza güç sağlamak için kömür, petrol ve gazın yıkılması nedeniyle atmosferdeki çığır açan değişim şimdiden şiddetli sıcak dalgalarına ve giderek şiddetin arttıran sel, kuraklık ve fırtınalara neden oldu. Bilim insanları küresel ısıtmanın sanayi öncesi dönemin 1,5 derece üzerinde artması durumunda bu etkilerin felakete dönüşeceği uyarısını yapıyor. Parsiklim Anlaşması'nda dünya hükümetleri tarafından kabul edilen bu sınırın önümüzdeki 10 yıllarda giderek daha fazla ihlal edilmesi olası. Yeni bir araştırma geçmiş emisyonların kalıcı etkisinin emisyonlar hemen durdurulsa bile 1,5 derece sınırının %42 oranında aşılacağı anlamına geldiği bulundu. Uzmanlar dünyanın korkunç iklim felaketinden kaçınma şansına sahip olması için küresel emisyonların bu 10, yıl, 10 yılın yarısını kesilmesi ve 2050 yılına kadar sıfırlanması gerektiğini kaydetti. Buna rağmen 2020'de Covid ile ilgili kısıtlamalar devreye girerken düşen emisyonlar geçen yıl tekrar yükseldi ve gereken sert düşüşe dair hiçbir işaret göstermedi. Washington Üniversitesi'nden iklim bilimcisi ve raporun yazarlarından biri olan Kyle Armour, Çalışmamız her durumda geç, geçmiş emisyonlarla onları deneyimlemeden yaklaşık 5 ila 10 yıl önce e, yüksek sıcaklıklara ulaşmaya kendimizi adadığımızı ortaya çıkardı, dedi. Nature Climate Change'den yayınlanan araştırmayı yöneten Washington Üniversitesi'nden oşinografi doktoru e, öğrencisi Michelle Dvorak da bulgularımız emisyonları hızla azaltmak için ihtiyacımız olan şeyi daha da acil hale getiriyor. Değerlendirmesini yaptı. Şimdi ise sizlere bir arkadaşımdan bahsetmek istiyorum. Bu arkadaşımdan aslında defalarca söz etmiştim hem konuşmalarımda hem radyo programında. Ee, Rusya'daki arkadaşım e, çoğunuzun tanıdığı iklim aktivisti arkadaşım 28 yaşındaki Arşak'tan bahsetmek istiyorum. 2019 yılından bu yana iklim aktivistliğinin neredeyse imkansız olduğu Rusya'da defalarca gözaltına alınarak aktivistlik yapan Arşak, Rusya Ukrayna Savaşı'ndan bu yana Rusya'nın yaptığı haksızlıklardan bahsederek ülkesinde kalması riskli bir duruma gelmiş ve Almanya'ya geçmişti. Aslında beklenen oldu ee, ve Rusya hükümeti aşağı şimdi vatandaşlıktan çıkarmak için bir dava açtı. Arşak geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir videoda şöyle anlatıyor. 28 yaşındayım ve o yılların 27'sinde Rusya'da yaşadım. Lise ve ardından Moskova konservatuvarından mezun oldum. Eşim Rus. Çocukken milliyetçi hakaretlere maruz kalmama rağmen kendimi hep Rus olarak gördüm. Bu kültürün ve ne olursa olsun sevdiğim ülkenin bir parçasıyım. Ancak bir hafta önce hükümetin bana karşı imkansız bir dava açtığını öğrendim. Beni tek vatandaşlığımdan mahrum etmek istiyorlar. Aktivizmimden dolayı vatandaşlığımı iptal etmek istiyorlar. Benzer siyasi bahanelerle herhangi bir tırnak içinde Rus olmayan Rus vatandaşlığından mağrumu edilebilir. İlk başta Rus makamları politikalarına katılmayan yabancıları e, yabancı ajan olarak adlandırabileceklerine karar verdiler. Daha sonra Ukrayna'da e, geniş çaplı bir savaşa ve orada soykırıma başladıklarında bir kırmızı çizgiyi daha açtılar. Çünkü Ukraynalı e, diye bir milliyet... E, olmadığını düşünüyorlar. Şimdi arşak olmadığımı, 28 yaşında olmadığımı söyleyebileceklerine karar verdiler. Yani ben bir hiçim. Belki bir bir sonraki adımda Putin Rus Ermenilerinin sadece belgelerine değil, aynı zamanda 100 yıl önceki Türkiye'de olduğu gibi var olma hakkına da sahip olmadığına karar verecek. Soykırım gerçekleşti ve ben sessiz kalmayacağım. Vladimir Vladimiriç Rusya Başbakanı değil. Bir suçlu ve katildir. Ve ben arşak Rusya vatandaşıyım ve istifasını talep ediyorum. Mahkeme 9 Haziran'da ne karar verirse versin geleceğin normal Rusyası için mücadeleme devam edeceğim diyor. Şimdi ise 10 Years After'dan I'd Love To Change The World Today şarkısını dinleyelim. Sonrasında hemen haberlerimize geri döneceğiz. Evet, küçük şarkım olamızdan sonra da son haberimizde devam ediyoruz. Sıradaki haberim daha önceki haberlerime destekler nitelikte aslında. Önde gelen iklim bilimcisi Catherine Hayhoe, insanlığın 10 bin yıllık medeniyetinde daha önce karşılaşmadığı tehlikelere doğru yol aldığını söyledi. Hayhoe, hasarı sınırlamak için adaptasyona güvenmenin, sera gazlarını acilen kesmenin yerini tutamayacağı konusunu uyardı. ABD'deki Nature Conservancy'nin başındaki bilim insanı ve Texas Tech Üniversitesi'nde profesör olan Catherine Hayhoe, dünyanın 10 bin yıllık insan uygarlığında görülmemiş tehlikelere doğru gittiğini ve dünyayı daha esnek hale getirme çabalarına ihtiyaç olduğunu söyledi. İnsanlar olup bitenlerin büyüklüğünü anlamıyorlar. Bu geçmişte gördüğümüz her şeyden daha korkunç. Eşi görülmemiş bir şey. Her canlı etkilenecek dedi. Ülkeler örneğin e, deniz duvarları ve sel baliyerleri gibi bazı etkileri uyum sağlamaya ve altyapılarını aşırı hava koşullarına karşı daha dayanıklı hale getirebiliyorlar. Ancak küresel ısınmanın devam etmesine izin verilirse felaketler engellenemeyebilir. Heyho her zamanki gibi sere gaz emisyonlarına neden olmaya devam edersek mümkün olan bir adaptasyon şekli yok. Yapamazsınız dedi. Bu etkilerin dünya çapında hissedileceği konusunda Uyararak 10 yıllar boyunca inşa edilen trilyonlarca do dolar değerindeki altyapımız artık var olmayan bir gezegen için inşa edildi dedi. Bu altyapıyı değiştir değiştirmek yine trilyonlarca dolara mal olacak. Bu nedenle seri gaz emisyonlarının artmaya devam etmesine izin vermek sürekli büyüyen etkiler ve maliyetler anlamına gelecek. İklim bilimci modern hayatın tamamının tehlikede olduğunu söyleme olduğunu da sözlerine eklerken insan uygarlığı istikrarlı bir iklim var varsayımına dayanıyor ancak istikrarlı aralığın çok ötesine geçmekteyiz dedi. Bununla birlikte dünyanın önünde gelen iklim bilimcilerinden oluşan hükümetler arası iklim değişikliği paneli bu yılın başlarında küresel ısınmanın sanayi öncesi seviyelere göre 1,5 derecenin üzerine çıkmasının sel, kuraklık, Sıcak hava dalgaları ile dünya çapındaki yıkıma yol açacağı da e, uyarısında bulunmuştu. Diğer aşırı hava koşulları gezegenin bazı bölgelerinin tarım için uygun olmaması ve fiilden e, yaşanmaz hale gelmesiyle birçok yerden e, insanlara aşırı derecede zarar veriyor. Hey ho e, IPCC bulgularının pek çok kişi tarafından tam anlamıyla anlaşılmadığını söyledi. Bu iklimle ilgili benzeri görülmemiş bir deney gibi. Gerçek şu ki iklim krizini ele almazsak değer verdiğimiz hiçbir şey kalmayacak dedi. Sizlere bugün geçtiğimiz hafta içinde iklim e, hakkındaki e, dikkatimi çeken haberler e, ve konuları paylaştım. Gelecek hafta Rusya'daki iklim aktivisti Arşak'la bir sohbet kaydımız olacak. Umarım sizlere de e, paylaşmış olabileceğim o kaydı. E, bu haftalık süremde olduğu için programı kapatıyorum. Gelecek haftaya kadar kendinize ve gezegenimize lütfen iyi bakın. Görüşmek üzere.